Mübarek surenin aşağı yukarı sonlarına geldik. Bundan sonra arka arkaya gelecek olan hamimler bölümü geliyor. Yani hamim diye başlayan sureler gelecek. Şimdi geçen derste son gördüklerimizi hatırlayacak olursak Özellikle 49 ve 50. ayet kelimelerde göklerin ve yerin mülkünün yalnızca Allah'a ait olduğu mülk tabiri egemenlik, tasarruf ve malikiyet anlamlarını beraber ifade eden bir tabirdir. Yani göklerin ve yerin sahibi de Onlarda dilediği gibi tasarrufta bulunuldu da onları dilediği gibi yöneten ve idare eden anlamında mutlak hakimi de otur. Bu sebeple yahlukumaya yaşa neyi dilerse onu yaratır. Bunun bir ayrıntısı olarak insan oğlunun biz insanların beşeriyetin hayatını yakından ilgilendiren çok çok ilgilendiren hepimizi ilgilendiren çünkü insanlar ya evlattır ya baba ve annedir ebeveyttir hepimizi ilgilendiriyor bu açıdan dilediğini Allahü Teala dilediği anne ve babaya dişiler verir sadece kız evlatlar verir dilediği anne babaya sadece erkek evlatlar verir dilediklerine iki türden de verir Erkek de verir, kız da verir. Dilediğine hiçbirisini vermez. İnnehu alimul kadir. Bunu da allah Teala haşa gelişi güzel yapmaz. O bunları yapmaya kadir olduğu gibi neyi niçin yaptığının da ilmine sahiptir. Kime ne vereceğini veya kimi evlatsız bırakacağını daha biz Adem oğulları hatta Adem babamız dahi hatta kainatın kendisi var olmadan önce biliyor takdir etmiş ve zamanı gelince bunları varlık sahnesine çıkartacağı zamanı daini fert fert hepsinin mukadderatı ile birlikte bilen olarak onları yaratır. Çünkü o her şeyi bilendir ve her şeye kadir olandır. Sure başından sonuna kadar uluhiyet ve nübüvvet meselesini ağırlıklı olarak ele alan bir suredir hatırlayacak olursanız. O bakımdan özellikle kitap ehlinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Vahiy alması ile ilgili olarak olmadık taleplerde ve tekliflerde bulunmasına cevap olmak üzere Cenab-ı Allah'ın 51. ayeti kerime de hem Resulullah'a aleyhissalatü vesselam hem de bütün insanlığa bu işin kanununu bildiriyor. Yani vahyi indiren ve bildiren olarak benim vahiy ile ilgili yasaların, hükümlerin şunlardır diye bize arz ediyor, öğretiyor, dikkatimizi ona çekiyor ve ona göre hareket edelim istiyor. Ayet-i Kerime, birçok bakımdan okuyacağımız Ayet-i Kerime, 51. Ayet-i Kerime, birçok bakımlardan önemlidir. Vahyin bir hakikat olduğunu vurgulaması açısından önemlidir. Vahyin, başta Resuller için olmak üzere mümin için ve dolayısıyla da aslında bütün insanlık için ne anlama gelmesi gerektiği ne ifade etmesi gerektiğini ortaya koyması açısından da bu okuyacağımız ayet-i kerime ve ondan sonraki iki ayet-i kerime ki bu üç ayet-i kerime surenin sonunu sonucunu da aynı zamanda teşkil ediyor diyor ki Cenab-ı Allah bu surenin sonuç bölümünde dediğimiz gibi sure ağırlıklı olarak Vahiy ve nubuwat ekseni üzerinde bizlere açıklamalar getirmişti. Diyor ki: "Ma kana li beşerin ey yekallemuhu Allahu illa vahyin." Bir beşer ile Allah'ın konuşmasının yolları ancak şunlardır. Ya bir vahiy yoluyla onunla konuşacak. Ev mi hijab Ya perde arkasından zatını göstermeksizin kelamını işittirmek suretiyle konuşacak. Ev yursile rasule Ya da bir elçi gönderecek vahiyyi Allah'tan alıp Beşer olan Rasule ulaştıran bir Rasul, yani Vahiy, Rasul Melek olarak, Rasul Melek sıfatıyla Allah'tan aldığı gibi aynen beşere ulaştıran Rasul. Ev yursle Rasulen feyuhia bi iznihi ma yasha. Böylelikle kendisinin izniyle. Dilediklerini ona vahyedecek. İnnehu aliyyun hakim. Allah pek yücedir ve hikmeti sonsuz olandır. İnşallah biraz daha duracağız belki bunun üzerinde ama peşinden söyleyelim. Burada Ali ismi şerifinin pek yüce. ismi şerifinin zikredilmesinin ehemmiyeti büyüktür. Hatırlarsanız surenin baş taraflarında Cenab-ı Allah kendi zatı için ليse ke şey buyuruyordu. Buyurmuştur daha doğrusu. Benzeri hiçbir şey yok. Hiçbir şey ona benzemez. Dolayısıyla Allah konuştuğuna göre çünkü Allah'ın bir beşer ile konuşması ancak şu Allah'la mümkündür. Hatırımıza acaba Allah nasıl konuşur? Biz sadece insanların nasıl konuştuğunu bilebiliriz. Ve belki de Süleyman Aleyhisselam gibi ve belki de günümüz bazı teknik imkanlarıyla, deneylerle hayvanların kendi aralarında bazı hayvanların sınırlı bir şekilde haberleşmelerini, iletişimlerini tespit etmiş olmak gibi bir konuşmayı biliyoruz. Yani bizim konuşmayla alakalı konuşma tarzıyla alakalı bildiklerimiz sınırlıdır. Birbirimizle nasıl konuştuğumuzu biliriz. Ama Allah'ın nasıl konuştuğunu bilmiyoruz. Bilemeyiz de Allah'ın biz insanlarla nasıl konuştuğunu da kendi bilgimizle bilemeyiz. Vahiy yoluyla bilebiliriz. Vahiy de bizlere Vahyin en önemli, belli başlığı şekillerini bizlere ne yapıyor? Bizlere burada bu ayet-i kerime izah ediyor. Demek ki Allah'ın bir beşer ile konuşması ancak şu yollarla mümkündür. Bir, vahiy. Bunun çeşitli şekilleri var. Onun için Merhum Buhari çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor aynı zamanda. Sahihine çok anlamlı gerçekten. Kitab-ı bed'il vahiy ile başlıyor. Vahyin nasıl geldiği ve nasıl başladığı. bununla da İmam Bukhari bu ayet-i kerimenin ve diğer birçok ayet-i kerimenin işaret ettiği gibi hatta kitap Kuran kastedildiği zaman kitabın ne olduğu ile alakalı, nasıl geldiği ile alakalı, en önemli meseleyi konumunun ne olduğu ile alakalı en önemli meseleyi ortaya koymak için böyle başlıyor kitabına. Kitabı bedil wahyin. Wahyin nasıl başladığı bölümü veya başlangıcı bölümü. Rasulullah'a ilk olarak nasıl geldi ve Konuyla alakalı hadis-i Hele güzel etraflı şerhlerinden bu bölümü okursak gerçekten konuyla alakalı oldukça etraflı ayrıntılı mükemmel bilgi sahibi olunabilir. tavsiye eşi Arapça hadis şerh kitaplarını mesela Muharici şerhini vesairesi de Takip edemeyenler. Söz gelimi. E, Tecrüb-i Sarih. Tercümesinden ve şerhinden bunun bölümünü okuyabiliyorlar. Okuyabilirler. Tavsiye edilirler. Vahyin dediğim gibi çeşitli şekilleri var. Ayşe radıyallahu anha gelen bir hadis-i şerif diyor ki ya Resulullah sana vahiy nasıl geliyor? Ve anlatıyor Resulü aleyhisselam. Şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor. Ayrıca ashab kiramın müşahedeleri var. Resulullah'a vahi geldiği zaman Resulullah'ın nasıl etkilendiğini en önemlisi şu Resulullah'ın kendisinde söylediği ve vakada gördüğümüz bu. Öyle ki diyor melek bana vahiy getirmişse meleğin vahiy bildirip gitmesiyle beraber. Eğer doğrudan bana vahiy gelmişse vasıtasız olarak vahyin tamamlanmasıyla birlikte benden her şey o vahiy hali tamamlanır tamamlanmaz gelen vahiy ben de anlamış ve bellemiş oluyorum. Onun için Cenab-ı Allah Peygamber aleyhisselatü da vahyi daha iyi muhafaza edip koruyabilmek, ondan bir harf dahi kaçırmamak için vahiy geldiği zaman Kendisi de aman bir şey kaçırmayayım diye dilini tepleştirerek almaya çalışıyordu. Ezberlemeye çalışıyordu. Harz etmeye çalışıyordu. Onun için ya, Gerek yok ey, ey Allah'ın Resulü. Ey Resulullah. Ey Resulüm. Vahiy sana tamamlanmadan önce onu bir an önce ezberleyeyim diye telaşa kapılıp acele etme. Gerek yok. Daha önce yine başka yerde لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِهِ Sen vahiy sana geldiği esnada derhal onu dilini depreştirerek tekrarlamana gerek yok. Çabucak ezberleyin bir an önce öğreneyim diye. Gerek yok. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَانٍ Biz sana o vahiy göndermekle seni bırakmıyoruz ki. Kendi haline terk etmeyeceğiz. Seni vahyinle kendi haline baş başa bırakmıyoruz. Onu kalbinde, göğsünde, hafızanda toplamak, bir arada bulundurmak ve gerektiği zaman onu tebliğ etmen için onu okumanı sağlamak bize aittir Cenab-ı O konuda sen kendi diyor mu? Sana bir şey düşmüyor. Biz bu işi üzerimize aldık. Nasıl ki peygamber aleyhissalatu selam hidayetle ulaştırdığı vahyi, ulaştırdığı insanları hidayete eriştirmekle yükümlü ve bundan sorumlu değilse kendisine gelen vahyi vahyin kendisine ezberletilmesi ve muhafaza edilmesinin sağlanması da onun işi değildir. Allah'ın işidir. Sen rüyüke felatensea biz sana bu Kur'an'ı okutacağız, okumayı öğreteceğiz, öğreneceksin ve asla unutmayacaksın. İlla maşallah, Allah dilerse bu aşk başka. Yani sana öğreten de odur. Onun iradesiyle, emriyle, imkanıyla öğreniyorsun, okuyabiliyorsun. Eğer bir şey unutacak olursan sen kendin yetersizliğinden veya beşeriyet icabı unutacağından unutmayacağız. Çünkü onu hafızanda ve kalbinde toplayan biz olduğumuz gibi, onu gerekirse eğer biz dilersek, silecek olursak biz sileriz anlamında. Öyle bir şey olmuş mudur, olmamış mudur, o ayrı bir meseledir. Biz onun üzerinde durmuyoruz şu anda. Demek istediğimiz, burada ayet-i kerimede Allah ile vahiy yoluyla konuştuğu zaman onlara bir vahiy bildirdiği zaman onu bildirdiği gibi onu tam olarak beşeriyete, insanlara, muhataplarına tebliğ etmelerini sağlamak üzere de gerekli muhafaza ve belleme fırsat ve imkanlarını ne yapmıştır? Ayrıca takdir buyurmuş, hal Ya doğrudan bir vahiy ya perde arkasından olacak veya bir elçi gönderecek. Bunlar Vahyin şekillerinin üç temel yoludur. Diğer başka rivayetlerde zikredilen bütün vahiy çeşitleri aslında bu üçünden birisinin kapsamına dahildir. İnne Allah innehu aliyyum hakim şüphesiz ki o yüceler yücesidir ve hakimdir. Neyi ne zaman hangi Resul'e hangi kitabı hangi şeriatı hangi ahkamı nasıl bir ahlak vahhi edeceğini de çok iyi bilir ve o vahyi bildirmekle konuşmuş oluyor. O da doğrudur fakat sakın ha bildiğiniz konuşmalardan herhangi bir konuşmaya benzetmeyin. Çünkü o bundan pek müceddir. Yani vahyedişin kendisi ile ilgili Allah'ın burada zikredilen ismi şerifi Ali, yüce. Çünkü vahiy bir sözdür, bir konuşmadır. Ama mahlukatın konuşmasının ile alakası olmayan yüceler yücesine layık bir konuşmadır. Hakimdir. Hangi nebiye, hangi zamanda hangi hususlarda neyi vahyetmişse ilmine ve hikmetine her bakımdan uygundur ve bu vahyettiği hükümler son derece sağlamdır ve hikmetleri de sonsuzdur. Bu ayet-i kerimenin bir başka açıdan büyük bir ehemmiyeti var. Her işin başı elbette bilimdir. Biz insanlar için böyledir. İlim bizim hayatımızın her alanıyla ilgilidir. Yapacağımız veya halimiz, durumumuzun gereği neyse, neyi ilgilendiriyorsa o alanda ilim sahibi olmadığımız vakit onu doğru yapma şansımız yoktur. Olsa bir gelişi güzel bir aslantıdır. Bir defa olur, iki defa olur ömürde, ondan sonra mümkün değil. Onun için ilim hiç üzerinde fazla durmaya gerek yok. İlim biz insanlığın hayatı için, hayatın doğru bir şekilde seyredebilmesi için zaruri bir şeydir. Bununla birlikte doğru ilme Uygun, doğru davranış da aynı şekilde zararlıydır. Peki, biz ilmi hangi yollardan elde edeceğiz? İlim yolları nelerdir? İlim elde etmenin yolları nelerdir? İslam dünyasında yazıldığı dönemden beri, hala günümüze kadar son derece muteber bir akaid metni vardır. Nesefi akaid diye meşgul. Burada daha metninin hemen başlarında ilk satırda, satırlarında belirtiyor, özellikle üzerinde duruyoruz. İlmin sebepleri üçtür. Sebep biliyorsunuz yol demektir. Hani Kehf suresinde e, Zülkarneyn hazretleri için bahsediliyor. ثُمَّ اَتْبَعَى سَبَبًا Sonra bir sebebe tabi oldu. Sebep sonuca götüren şey demektir. Yolda bizi istediğimiz sonuca yani gitmek istediğimiz yere götürdüğü için yola da sebep denilmiştir. Veya sebebin asıl manalarından birisi yoldur. Sonraki manaları mecazdır diye lüksacılar arasındaki ihtilaf ayrı bir konu. Şimdi biz ilmin yollarını bu ve benzeri e, tabi daha geniş etraflı açıklamalar geniş kelam kitaplarında bilhassa takip edilebilir. Biz buraya kısaca temas edeceğiz. Niçin? Çünkü günümüzde de dünümüzde de dün de bugünde. Hangi yollarla biz bilgi sahibi oluruz meselesi hatta yalnız İslam dininde, İslam medeniyet tarihinde değil, bütün beşeriyet tarihinde önemli bir meseledir. Bilginin sebepleri veya bilginin kaynakları nelerdir, bilginin yolları nelerdir? Biz bilginin yollarını izah edersek bilginin kaynaklarının da ne olduğunu Zaten söylemiş oluruz. İslam'a göre bilgi edinmenin üç yolu vardır. Ve bahsettiğim akaid metni bunları sayıyor. Bir, sağlıklı beş duyu. Sağlıklı duyu organları sağlıklı olacak. Hastalıklı değil. Sağlıklı duyu organlarının organlarımız vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgiler. İki, sadık haber yani doğru olan haber bu da ikiye ayrılır. Mütevatir haber Resul'ün haberi. Üç, akıl. Şimdi İslam diniyle diğer çeşitli inanç, ideoloji ve bilhassa çağdaş felsefeler veya bilim akımlar, bilimsel akımlar veya yaklaşımlarla alakalı. Bizim ayrıldığımız nokta şudur. Onlar da duyu organlarını bilgi edinmenin yolları ve araçları olarak kabul ederler. Aklı da Bunun bir aracı ve yolu kabul ederler. Fakat sadık haberde sadıktık haberin şimulünü göreceğim zaman göreceğiz. Kısmen bizimle uyuşuyorlar. Kısmen uyuşmuyorlar. Çünkü sadık haber ikiye ayrılıyor. Birisi mütevatir haber. Diğeri Resul'ün haberi. Mütevatir haberi bir an için mütevatir, Kur'an'ın mütevatir bölümleriyle sünnet-i seniyetinin mütevatirlerini dışarıda tutarak söyleyelim. Mütevatir haber kısacası yalan üzere ittifak etmeleri imkansız olan büyük bir topluluğun her asırda ama birinin diğerinden bilgiyi aktarmalarıdır. Ve örnek olarak işte tarihte filan hükümdarın yaşamış olduğu mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'in gibi veya filan şehrin mevcudiyeti, filan kıtanın bulunduğu veya mesela astronomi bilginlerinin Merih veya Mars denilen gezegenin varlığı üzerinde ittifakları bakın deneysel kısmı var bir de ittifak haber kısmı var bunlar mütevatir haberdir problem yok bizlerle ifade yerindeyse vahyi kabul etmeyen kimisi materyalist diyebilirsiniz kimisi şu kimisi ne derseniz deyilir veya Efendim pozitivistler, bilimselciler veya filozoflar vahyi bilgi kaynağı kabul etmek noktasında bizimle müttefik değildirler kısacası. Bir de Müslümanlar olarak biz tabii vahyi kabul etmemizin gerekçeleri var. Tartışılmaz delilleri var. Kur'an zaten bunu kendisi kendisini ispatlıyor bu manada. Üzerinde ayrıca durmayacağız şimdi. Fakat Müslümanlar olarak bizim bilgi kaynaklarını, bilgi edinme yollarını doğru bilip iyice anlayıp idrak etmemiz halinde bize gelen bilgiyi soruştururuz. Bu bilgi şu üç İlim kaynağının veya bilgi edinme yollarının hangisine göre bilgi ifade eder? Eğer bunların hiçbirisine bilmiyor, girmiyorsa bizim için o bir bilgi ifade etmez. Bir bilgi kaynağı olamaz ve sayılamaz. İşte filan kişi rüyasında faraza, sarımsal faziletlerini gördü ve bunu anlattı. Hatta peygamber rüyasında ona bunu söyledi. Veya bir başka şey mesela. Örnek olsun diye söylüyorum. Böyle bir şey anlamında. O kişi arzu ederse kendi rüyasında rüyasıyla amel ederek kendisinin de aslında böyle bir zorunluluğu yok. Ama amel ederse Resulullah'ı gördüm. Amel ederse işte Sarımsağı yersen şu şekilde yetmişler de devadır. Yersin. Bir sabıkçası yok. O rüyayı görmeden de yiyebildi zaten. Sarımsaktan yiyebilmesi için sarımsağı o rüyayı görmesine de geldi. Ama ya ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Sarımsağı yemeseniz şöyle olur böyle olur. Ya. Şöyle yerseniz şöyle olur böyle yerseniz siz de yiyin. Yemeniz lazım falan. Hiç kusura bakma deriz. Senin bu dediğin ne vahidir. Ne sağlam duyu organlarının verdiği bir bilgidir, ne aklın bilgisidir. Yani hangi kısma giriyor? Ne haberi sadıktır. Değil mi? Ne de haberi resuldür, ne haberi mutevatadır. şey değildir. Bize göre senin dahi onun amel etmen çok gerekli değil ama hiç gerekli değil daha doğrusu. Ama arzu edersen kendin için de farz görmemek şartıyla Hatta ona dini bir hüküm izafe etmemek şartıyla. Ya ben Resulullah'ı bir gördüm. Bir olmaz. Resulullah'ın muhabbetinden bununla amel edeyim sarımsak iyi bir her gün. Fakat bunu bana bilgi olarak dayatma. Ümmeti Muhammed'e bilgi olarak dayatma. Buna hakkınız yok. Ha. Bunu Özellikle bu ile. daha önceki derslerimde bu konuya gelmiş miydim, gelmemiş miydim? Doğru isterseniz tefsir derslerimizde hatırlamıyorum. Ama eğer geçmişsek tekrar olsun, hiç geçmemişsek burada bunu özet olarak hatırlatmış olalım. Dolayısıyla bize aktarılan bilginin bu Üç bilgi yolundan ve kaynağından hangisiyle alakalı olduğunu evvela tespit edeceğiz. Ondan sonra bu bilgi yolları ile alakalı ölçeklere uyup uymadığını tetkik edeceğiz. Değil mi? Haberi Resul diye efendim, uydurma hadis de gelmiş. Efendim, sıhhatinde hiç şüphe bulunmayan, tereddüt bulunmayan pek güçlü hadisler de gelmiş. Bunları aynı kefede tutmayacağız. Tabi bunlar için ayrı ilim dalları malumunuz. Bu konuda da başkaları ilgili de yani yok efendim işte dil bilgisinden tuttuğumuz kısacası Kur'an, hadis, usul tefsir, fıkıh usulü ilimleri vesaire ile alakalı ilim dalları hepsi kendi ölçüleri içerisinde ama her birisi de bu üç bilgi yolundan birisine dayanarak en azından ilimlerini ortaya koymuşlardır. Bunlarda da olur ya kadar. herhangi bir kitapta, herhangi bir yerde veya herhangi bir ismin aktarımında bu üçünden birisiyle delillendirilmeyen bir kanaat varsa o kanaat bizim için ilim ifade etmez. Peki bu ilimlerin, ilim yollarının başında hangisi vardır? En kat'i olan, en tartışılmaz olan hangisiyse en başında olur. Bize göre bu üç bilgi yolları arasında yerini alan en baş bilgi mütevatir bilgi dediğimiz ve mütevatirin zirvesini teşkil eden Kur'an-ı Kerim ile alakalı, Kur'an-ı Kerim'in bize gelişiyle alakalı bilgi yoludur. İşte bu bilgi peki bizim için ne anlam ifade eder? Tamam kesin bir bilgi ifade ediyor ama... Benim hayatım için bu bilginin kıymeti nedir? Dedik ki hayatımızda bilgiye dayalı olmayan hiçbir şeyin kıymeti yok. Ve hatta onu yaparsak adam akıllı ondan fayda değil büyük ölçüde zarar dahi elde edebiliyoruz. Ama ilme dayanarak ilmin verilerinden hareketle ilme uygun bir şekilde inançlarımızı, duruşumuzu, hal ve hareketlerimizi bilimsel çalışmalarımızı, deneylerimizi vesaire her birisi. Bu ilmin verilerine ve esaslarına göre yine bu ilimlerin verileri ve esasları yani usulleri de az önce bahsettiğim gibi bu üç yoldan birisine dayanarak gelmiş olmalıdır. yollara dayanarak tespit edilmiş olmalıdır. İşte bunların başında yerini alan vahiy bilgisinin mahiyeti ne? Bizim için ne ifade ediyor? Kıymeti nedir? Bu konuda bakınız 52. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle diyor. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ruhan min اَمْرِنَا Allahu Ekber. Böylece biz sana emrimizden bir ruh vahyettik vahiy ruhum efendimize ulaşanının adıdır daha doğrusu ruh vahiy yoluyla efendimize ulaşan muhtevanın adıdır yani efendimize gelen ruh bedenlerimiz için cesetlerimiz için ruh neyse Gelen vahiy, efendimize gelen vahiy, cesetlerimiz, bedenlerimiz için, maddi bedenimiz için, ruh ne anlama geliyorsa bizim hayatımızın anlamlanması için, anlam kazanması için, ahiretimizin mamur olabilmesi için vahiy de böyle bir şeydir. Hayatımızın cehaletle ölmüş bir hayattan kurtulabilmesi için dipdiri capcanlı sağlıklı hastalıksız bir hayat olabilmesi için ona vahyin ruhunun can vermesi lazım. Vahyin ruhuyla hayatımızı canlandırması, canlandırmayı yani ihya etmeyi bilmemiz lazım. Onunla ancak diriltilebilir. Onunla ancak hayat diri olur. Yoksa cehaletin buna bağlı olarak şeytanın, dünyevi istilanın, geçici zevk ve sefaların peşinde koşmaların ve netice itibariyle İslam noktayı nazarından özellikleri, nitelikleri seviyesi ne olursa olsun, efendim bir takım ölçü ve kriterlere ona dahil değer ne biçilirse biçilsin, Cahili bir hayatın ötesine geçmez. Bir hayat ki vahiy tarafından onaylanmadı. Bir hayat ki veya bir davranış ki vahyin onayını alamıyor. Vahiy tarafından kabul edilmiyor. Vahyin ölçülerine, standartlarına uymuyor. O hayat cehaletin katletmiş olduğu bir hayattır. O hayatın gerçek bir hayata dönüşebilmesi için vahiy ile canlanması ve hayat bulması, dirilmesi icap ediyor. Onun için bakınız burada Cenab-ı Allah çepe çevre ifade eden kendisine ait kuşatılmış haliyle bize ifade ediyor. Ve kademde, yani bu yukarıda sözü edilen yollardan herhangi birisiyle biz sana vahyettik. Biz vahyettik. Yani haşa müşriklerin ve benzeri iftaracıların iftaracıların söyledikleri gibi. Sen bu Kur'an'ı ne kendin uydurmuşsun, ne başkalarından öğrenmişsin, ne başkalarından ifade edilmişse araklamışsın. Ne kendin uyduruyorsun, ne bir sihirdir, ne bir kahin sözüdür, ne de bir şiirdir, ne de başka herhangi bir Allah'tan başkalarına herhangi bir şekilde izafe edilen bir kelamdır. Aksine biz onu bu şekilde yukarıda belirtilen şekillerden herhangi birisiyle evhayna ileyke sana vahyettik ne vahyettik? Bir ruh ve o ruh bizim emrimizle hareket ediyor ruhun Cebrail Aleyhisselam'ın olduğu da tefsir edilmiştir daha başka ama netice itibariyle Resulullah'a ulaşan bu vahiy aynı zamanda bir ruhtur ve hayatı cehaletin öldürdüğü hayatı gerek bireysel gerek toplumsal hayatın bütün cephelerini bu ruhla dirilten bir özelliktir halbuki diyor kum te kitabu vel el -imam. biz sana bu vahyi indirmeden önce sen kitabın da ne olduğunu bilmiyordun İmanın da ne olduğunu bilmiyordu. Dolayısıyla az önce bahsettiğim müşriklerin ve vahyi inkar edenlerin Resulullah aleyhissalatü ile alakalı olarak ona gelen vahilerle alakalı olarak söyledikleri bütün iddiaları da reddedilmektedir. İmanın ne olduğunu da bilmiyordum. Efendim, kitabın ne olduğunu da bilmiyordum. Kitabın kapsamına şiirdir diyenler, başkalarının öğrettikleridir diyenler, başkalarından araklamadır diyenler, şudur diyenler, budur diyenler. Hepsi dahil. Bunlar hiçbirisini sen bilmiyordun. Dolayısıyla böyle hikmeti sonsuz, başından sonuna kadar insicamlı ve tutarlı teklif ettiği sistemiyle de lafzıyla, belagatıyla da mucizenin en üst şeklini temsil eden bir mucize olan bir kitaptır. Ve sen böyle bir kitabı da hiçbir kitabı da öğrenmemiştim, bilmiyordum Ki böyle bir kitabı uydurasın. Ve sen İmanın ne olduğunu bilmeyen bir toplum içinde yetişmişti. Dolayısıyla ne kitabı ne imanı onlardan öğrenmedi. Kitabı da bu kitabın muhtevasına uygun imanı da biz sana öğrettik demektir. Burada kitap imanı da kapsayan umumi bir e, ifadedir, bir lafızdır. İman ise kitabın en önemli, en özel bölümü. Ehemmiyeti dolayısıyla bu özel bölüm bu genel kelimeye ne yapılmıştır? Atıf edilmiştir ve bağlacıyla yani bağlanmıştır. Ama biz velakin cealnehu, biz onu hezamiri vahyede gidebilir, kitaba da gidebilir, imana da gidebilir. Hepsi buna dahildir, hepsi de aynı şeydir doğrusunu isterseniz. Lafızları farklı. Fakat biz onu kendisiyle kullarımız arasından dilediklerimizi hidayete ileş, ulaştırdığımız bir nur yaptık. Nur. Nurun ileri derecedeki ışıktan farkı gözleri yormaması ve hele hele kanun hiç çünkü nur çok aydınlık olmakla birlikte tek bir cihetten gelmiyor. Nurun özelliği mi? Nur kuşatıcı bir aydınlıktır ve özel bir aydınlıktansıdır. Diğer aydınlıklara nur denilmesi veya ışık kaynaklarına veya ışığa nur denilmesi bir manada mecazdır. Biz onu böyle bir nur yarattık, kıldık. Bu nur gözlerimizi kamaştırıp kendimizini görmemizi engellemez. Aksine aydınlığıyla bize apayrı bir hafiflik, bir rahatlık, bir huzur, bir sükun veren bir aydınlık. Ve biz bu nur ile kullarımız arasından dilediğimizi hidayete erdiririz. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Bakınız buradaki bihi onunla bir kelime ehemmiyetli. Yani... Onun dışında hiçbir bilgi kaynağında, hiçbir felsefede, hiçbir ideolojide, hiçbir dini, dinde, hiçbir inançta, hiçbir felsefede, hiçbir amelde hidayet yoktur. Ona aykırıysa onda hidayet yoktur. Çünkü hidayet ancak bu vahiy ile, bu kitap ile mümkündür. Erhum Mecif dediği gibi, Haykırsam kollarımı makas gibi açarak durun kalabalıklar bu yollar çıkmaz Vahyin dışındaki bütün yollar çıkmazdır. Hiç birisi Allah'a ulaştırmaz. Hepsinin bir ucunda onun önünde oraya çağıran bir şeytan vardır. Resulullah Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde söylediği gibi. Sahabi diyor Hatırımda ravi şu anda tam olarak değil. Yani yanlış olmasın diye söylemiyorum. Diyor ki bir gün Resulullah aleyhissalatü elindeki çubukla bize gösterdi. Ortada dümdüz bir yol çizdi. Ondan sonra o yolların sağında solunda eğri bürü çeşitli yollar çizgiler çizdi. Dedi ki işte bu Allah'ın dosdoğru yoludur. Sağda solda çizdiğin bu eğri büyürü yolların her birisinin başında o yolu izlemeye çağıran bir şeytan vardır. O halde öyle hakikate götüren pek çok yol yoktur. Ahiretteki saadet hakikatine Allah'ın rızasını elde etmek hakikatine ulaştıran yol sadece bir tanedir. O da Cenab-ı Allah'ın Resulü ile bize gösterdiği sırat-ı müstakimdir. İşte bunun ayetin bundan sonraki kısmı da zaten bunu ifade ediyor. Ve inneke le ila sırat Ve şüphesiz ki sen ancak dost doğru yola ileten hidayet edersin. Bu Ayet-i o halde hidayet, bu Ayet-i göre hidayetin dosdoğru yola varmanın, bulmanın, onu izlemenin iki tane vazgeçilmez ayağı var. Üçüncüsü de yok ha. Nedir? Allah'ın Resulüne indirdiği vahiy ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu vahyin hayata nasıl tatbik edileceğini gösteren rehberliği, sünnet-i seniyyesi Yol budur. Yol budur. Bunun dışındaki hiçbir yol yol değildir. Uçurundan aşağı Cehenneme dökülür. Başka yolları izleyenler. Bütün yollar öyle bir cehenneme aşağısı cehennem olan bir uçurumdan izleyeni bir şekilde oraya döker. Başka bir yere değil. O halde bu dünya hayatında neyi Kimden ve nasıl öğreneceğimiz ve bunları hayatımıza nasıl uygulayacağımız meselesi insanoğlunun en büyük meselesidir. Çağımızda çok büyük, çok önemli, çok can alıcı diye zikredilen bütün meseleler aslında önemli olsalar ve önemleri yerinde bile olsa bu temel hidayet meselesinin muhtevası içerisinde hak ettikleri yerlerini alan yan meselelerdir. Asıl mesele sırat-ı müstakim üzere olmaktır. Gün geçmiyor ki faraza, bir örnek söyleyeyim önemli bir mesele aslında. Gün geçmiyor ki şu veya bu şekilde tabi attaki dengenin, çevrenin bilmem neyin bozukluğundan hor kullanıldığından vesairesinden söz edilmez. İnanır mısınız? Bunları dinlediğim zaman insanlığa acıyorum. Arkadaş adam açlıktan ölecek. Ama yanın başında da en güzel yemekler var veya en güzel yemeklerin ikram edilebileceği lokanta var. Oraya gitmiyor. Sırtın lokantaya dönmüş. Burumumu söyleyeyim, o güzel yemeklerin kokularına tıkamış, etmiş, yemekle alakası olmayan bir cihete kendisini dikmiş o taraflardan gidiyor bir şeyler bulmaya. Böyle bir örnek geldi hatırlama. Bu ne kadar gülünç ve akılsızca bir davranış. Günümüz beşeriyetinin mevcut şikayetlerinden fakirlikten şikayet edelim. Efendim, savaşlardan şikayet edelim Zulümden şikayet edelim Adaletsizlikten şikayet edelim Çevre kirliliğinden şikayet edelim Bütün şikayetlerimizin bir tek sebebi vardır Allah'tan ve Allah'ın hidayetinden kaçmış olmak Bunu ihmal etmek Çünkü arkadaşların senin derdin fakirlik problemi mi? Gel şu ayete iman et Ve fi emvalihim hakkun misaili ve mahrum ve emsali ayetleri. Onların mallarında bilinen bir hak vardır. Fakat lütuf değil ha, haktan bahsediyor ayeti kerime. Bilinen bir hak vardır. Dilenene ve mahrum olana. Zekat vardır, infak vardır, vardır da vardır. Ömer bin Abdülaziz bize Mısır zekat toplayıcısı defalarca mektup yazıyor. Ey müminlerin halifesi emirül müminin. Ben Mısır'da zekat topladım ve bütün zekat almayı hak edenlere dağıttım. Alacak kimse kalmadı. Hak edip de hakkı kendisine ulaşmadık kimse kalmadı. ihtiyaçtan kurtulmadık kimse kalmadı. Fakat hala zekat bende var. Artan mallar var. O zaman şunu yap, o zaman bunu yap. En sonunda diyor ki o zaman kalan parayla Kölelikten kurtulmak isteyen köleleri satın al, onlara hürriyetlerini ver. Evlenmek isteyip de yeterli mala, servete, maddi güce sahip olmayanları da evlendir, onları da zengin et. Bununla da kalmıyoruz. Kış mevsimlerinde diyor, dağların tepelerine buğday saçını diyor. İslam ülkesinde kuşlar açlıklarından ölüyor demez. Var mı bunun ötesi? Şimdi biz bu şekilde vahye göre eğitilmelerini, yetiştirilmelerini istemediğimiz ve hatta bu gibi eğitime, böyle bir şeye, böyle bir sisteme savaş açıyoruz. Ondan sonra da insanlar ya işte hayvanları öldürüyorlar, yok bilmem ne ediyorlar, yok da bir atkap ediliyor, işte bunlar. Bunlar İslam'a uymamanın fatımları. Cenab-ı Allah diyor ki benim dinime uyarsanız bunun mükafatını görürsünüz. Kısaca söylüyor. Ayet-i Kerime'de mealen diyor ki eğer diyor onlar iman edip takva sahibi olsa o ülkeler ahalisi onlara biz göklerin ve yerin bereketlerini açarız. Bereket kapılarını yerden ve gökten onların üzerlerine yerden fışkırtır semadan üzerlerine yaldırırız. İnsanların kazandıkları işlerin yüzünden karada ve denizde fesat yani düzensizlik baş gösterdi diyor. Bu da iyi. bir de şunu diyor. İnna la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusih. Allah hiçbir kavmindeki hali kavmin halini, toplumun halini onlar kendi nefislerini değiştirmedikçe, kendi hallerini değiştirmedikçe değiştirmez. Sesimiz kimlere kadar ulaşıyor bilmiyorum veya ulaşacak bilmiyorum. Ama bütün insanlık için aynı gerçek geçerlidir. Beşeriyet Allah'ın dinine dönerse kurtulur veya ancak dönenler kurtulur. Geri kalanlar istedikleri kadar bağırıp çağırsınlar, çırpınsınlar, şikayet etsinler, sırat-ı müstakime Resulullah'ın gösterdiği sırat-ı müstakime hidayet bulmadıkça hiçbir şeyleri kurtulmaz. Hiçbir şekilde sağlıklı neticeye varamazlar. Peki o sırat kimin sıratıdır? Bakın çok anlamlı gerçekten. Sıratı lezî lehu mâ fîs-semarâti ve mâ fîl-ard. Göklerde ve yerde olan her şey... Kendisinin olan Allah'ın yoluna sağırıyorsun. Ne demek? Ne ki Cenab-ı Allah bize? Bakın şu göklerin ve yerin sistemini, düzenini ben kurdum. Ve hala ben devam ettiriyorum. Tebareke suresinde sorulduğu gibi diyor ki gözlerini bir semaya çevir bir bak diyor orada bir çatlak görecekmiş yine Tebareke suresi bu manada bize aklımızı başımıza getirmemizi zorunlu kılan ha düşünenler için sorular var mesela diyor ki ara ma'ukum diye sure öyle bitiyor suyunuz yerin dibine geçerse size yerden su çıkıp su kim getirebilir? Yani Cenab-ı Allah bize diyor ki şu yerlerin ve göğün, yerin ve göklerin düzenini ben kurdum. Ve ben devam ettiriyorum. Sizler eğer yer ve gökteki düzen gibi mükemmel bir uyum arz eden ve mükemmel işleyen bir düzene sahip bir hayat sahibi olmak istiyorsanız bu sistem benim dosdoğru yolumdur diyor. Benim dosdoğru yolundan yürüyeceksiniz oradan gideceksiniz. Bunun başka yolu yok diyor. Ele ilellahi tasirul umur. Ele Arapçada uyarı edatı olarak bilinir. Mesela biz burada konunun muhtevasına da uygun olarak ey bu sözleri duyanlar bu buyrukları işitenler aklınızı başınıza demiştir. kendinize gelin bütün işler sonunda Allah'a varacak ve o bu işleri değerlendirecek bunların neticesinde hüküm neyse o işleri işleyenler için verilmesi gereken adi, adil hükümde ise o verilecektir yani mükafat gerekirse mükafatlandırılacaktır değilse rızalar denilebilir ki peki Cenab-ı Allah niye doğrudan müdahale etmiyor Allah göklerin ve yerin nizamını doğrudan kendisi kurdu kendisi yürütüyor dilediği zaman da bozacak fakat biz göklerdeki ve yerdeki efendim, bir yıldız, bir hayvan, bir ort, bir bitki, bir ağaç değiliz. Onların belli bir düzenleri var. O düzene göre hareket ederler, giderler, gelirler vesaire. Mevsimler, gece gündüz, gezegenler, yıldızlar, ağaçlar, yeşillikler, denizler, karalar, canlılar hepsi. Hayvanlar. Fakat Cenab-ı Allah bizleri sınamak için aslında bize çok büyük bir güç ve imkan vermiştir. Büyük bir nimet. Özgürlük yani seçim kabiliyeti irademizi kullanarak bir şeyleri seçip tercih edebilme anlamıyla özgürlük ve akıl. İnsanoğlu akıl ve iradesini doğru olarak çalıştırıp doğru tercihlerde kullanma gayretini gösterirse, başta bahsettiğim ilmin yollarına uygun olarak tercihlerde bulunursa elbette yapacağı tercih Yüce Resul'ün bize getirdiği, Cenab-ı Allah'ın ona emredip bildirdiği, gösterdiği sırat-ı müstakim olacaktır. Doğru yol olacaktır. Onun dışındaki bütün yollar eğri büğrüdür. Kurtuluşa götürmez. Önderleriyle beraber şeytanın rehberliğinde cehenneme götürür. İrade ve tercih bizimdir. Biz imtihan ediliriz. Ve sonunda Allah'ın huzuruna gideceğiz. Bakınız Yok öyle bir şey olmaz, ben inanmıyorum. İstediğin kadar inanma, bu olacak. Senin inanmaman çünkü Allah'ın ne iradesini, ne kaderini, ne de hakikati değiştirebilir. Bir de inkarcıları faraza, inkarlarında haklı kabul eden bir şiir var, varsayımsal bir şiir. Hazreti Ali'ye de nispet edilir. Onu da Hatırlatıp isteyenler istediği gibi karar versin kendi vicdanlarıyla bu işin neticesini kendileriyle ilgili olarak tercihlerini bağlasın. Diyor ki قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت إليكم إن صحة قولكما فلست بخاصرين أو إن صحة قولي فالخسار عليكم Müneccim, eskiden müneccimler bir manada materyalisttiler. Yıldızlara ilahlık izafe ediyorlardı. Yıldızların gezegenlerin hareketinin insanın ve dünyanın dünyadakilerin mukadderatını tespit ettiğini kabul ediyorlardı. Yağmur yağmasından tutunuz. Hemen size söyleyeyim: Ali'nin, Mehmet'in, Ali'nin, Hüseyin'in, George'un, şunun bunun yapacağı yolculuğun kendisi için hayırlı olup olmayacağına varıncaya kadar. Yıldızlarla bilinebilirdi. Bunlar diyor tabipler de materyalist idiler. İslam'dan önce ve onlara diyor bunların geleneklerini devam ettiren İslam tarihinde de kimseler vardı. Bunlar dediler ki diyor cesetler asla diriltilmeyecektir. Ben de onlara dedim ki eğer benim dediğim doğru çıkarsa yani ölümden sonra diriliş olacak herkes yaptığının hesabını verecek neticede insanlar kimi cehenneme kimi cennete gidecek. Benim dediğim çıkarsa siz ayvayı yediniz. Ama sizin dediğiniz çıkarsa da benim bir kaybım olmaz. Nasılsa haşt olmayacağız. Yani diyor ki en azından benim sözümün doğru çıkma ihtimali var. Siz çıkmazsa zaten ben size eşit olacağız, Dirilmeyeceğiz. bitecek. Toprak olacağız. O arada bitecek. Ama diyor aynı zamanda akıl, mantık, fikir bunca kainatın yok olup toprak için bizim için yaratılmış olmasını kim kabul ediyor? Ve kainat kendi kendisini var edemeyeceğine göre Allah bunu boşuna yaratmış olabilir mi? O halde peki Allah bunu niçin yarattı? Bunun sorusunun cevabını nerede bulacağız? İşte Kur'an-ı Kerim'de bulacağız. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği sıratı müstaklılığı bulacağız. Cenab-ı Allah aklını ve iradesini sağlıklı ve doğru bir şekilde kullanabilen tercihlerini onun gösterdiği ve razı olacağı istikamette yapabilen ve o doğrultuda amel eden ve hayatını böyle sürdürüp böyle nihayete erdirmeyi basit ve müyesser kıldığı kullarından eylesin inşallah. Önümüzdeki ders Rabbim nasip eder müyesser ederse inşallah bir sonraki süre olan Zuhruh suresine başlayacağız. Subhan Rabbike Rabbil Azzeke amma yasifun ve selamun anel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.